Alhamdulillahi Rabbil alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i iwal mursaleen. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahum Allahumma salli wa wa barik ala abdika wa nabiika Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma İmam Muhammed ibn Abdilvahhab Rahimahullah Kitab-u Tevhitte Diyor ki Babun Min al-shirki Lupsul al halqati Vel khayti ve nahvihima Lirafi'l-bala'i Evdefi'ihi Belai kaldırmak Veya onu def etmek için. Halka ip ...ve benzeri şeyler takmanın... ...şirkten olduğu babı. Belayı def etmek için... ...yani bela indikten sonra... E, be, e, belayı, de, ...belayı kaldırmak için... ...yani bela indikten sonra... ...belayı def etmek için... ...yani bela gelmeden önce... ...halka... ...ip... ...ve benzeri şeyler takmanın... ...bunları giymenin... ...şirkten olduğu babı. Bundan önce bitirdiğimiz babın sonunda ki bundan önceki bab tevhidin ve la ilahe illallah şehadetinin tefsiri ile alakalıydı. O babın sonunda İmam rahimehullah dedi ki: "Wa şerhu hadihi terteme ma min Bu babın, bu başlığın şerhi açıklaması bundan sonraki bablarda olacak dedi. Ondan sonraki bablara da ilk olarak İmam Rahimahullah belayı def etmek için veya onu kaldırmak için ip, halka ve benzeri şeyler takmanın şirkten olduğunu beyan ederek söze başladı. Bu kardeşlerim tevhidin tefsiri şehadetü en la ilahe illallahın tefsiri hakkıyla ancak zıttı olan şey Bilindiği takdirde bilinebilir. Bu tevhide has bir şey değil. Her şey daha iyi bilinebilmesi ancak onun zıttının aksinin bilinmesiyle mümkündür. Tevhid de bunlardan bir tanesi. O yüzden İmam Rahimullah tevhidin tefsiri, şehadetü en la ilahe illallahın tefsiri bundan sonraki baplardadır dedikten sonra... Onun zıttı olan şirki açıklamaya başladı. Çünkü tevhidi tefsir edebilmek için, açıklayabilmek için, onu anlayabilmek için onun zıttının ne olduğunu bilmek de zorunludur, zaruridir. Çünkü her şey zıttıyla bilinir, her şey zıttıyla kaim olur. Burası önemli bir konu. Allah tebareke ve teala kitabında mücrimlerin yollarını Ayrıntılı, tafsilatlı bir şekilde beyan et. Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala: "Ve kezalike nufassilu'l ayati ve li mujrimin." Mücrimlerin yolları apaçık ortaya çıksın diye işte kitabın ayetlerini böyle tafsilli bir şekilde açıklıyoruz. Mücrimlerin yolları ortaya çıksın diye. Allah Tebareke ve Teala başka bir ayette diyor ki: Ve men yushakikir rasulen min Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eder ve tebi'i gayre sabilil mu'minin ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Nu'allih ma tawalla ve cehenneme Onu girdiği o yolda bırakır sonunda cehenneme atarız orası ne kötü bir yerdir Yani Allah tebareke kitabında yollarını da Ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Müminlerin yollarını da ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Mücrimlerin amellerini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Müminlerin yollarını da ayrıntılı bir şekilde. Onların amellerini de ayrıntılı. Bunların amellerini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Mücrimlerin akıbetlerini de ayrıntılı bir şekilde beyan etti. Müminlerin akıbetlerini de ayrıntılı bir şekilde beyan etti. Onların dostlarını onların dostlarını. Onları neden tevfike hidayete muvaffak ettiğini Onlara neden hidayete muvaffak etmediğine? Öyleyse kardeşlerim, Allah tebareke ve tealâ'yı, onun dinini, onun kitabını en iyi bilenler, mücrimlerin yollarını da, müminlerin yollarını da, tafsilatlı olarak ayrıntılı bir şekilde bilenlerdir. Allah'ı, onun dinini, onun kitabını en iyi bilenler, Mücrimlerin yollarını da Müminlerin yollarını da Tafsilatlı olarak bilenlerdir Bundan dolayı Diyor ki İbn Kayyim Rahimahullah İşte bundan dolayı Sahabi, sahabiler Kendisinden sonra gelecek olan bütün insanlardan, bütün nesillerden Allah'ı da, onun dinini de, onun kitabını da En iyi bilenlerdir Ashabın İlim olarak kendilerinden sonra gelenlere üstün olmasının vecihlerinden bir tanesi de budur. Zira onlar dalalet içerisinde, şirk ve küfür içerisinde büyüdülerine şey edettiler. Dalaletin, şirkin, küfrün bunların ayrıntılarını ayrıntılı bir şekilde, tafsirli olarak bildiler. Sonra tevhide girdiler, İslam'a girdiler. İmanı, tevhidi ve İslam'a bunları da ayrıntılı olarak öğrendiler. Yani müminlerin yollarında, mücrimlerin yollarında ayrıntılı olarak biliyor olmaları, onların ümmetin en alimleri, en bilgilileri, Allah'ın kitabını en çok bilenleri olmalarının gerekçelerinden bir tanesi oldu. Eğer mücrimlerin yolları da ayrıntılı bir şekilde bilinmezse, insan sadece müminlerin yolunu ayrıntılı bir şekilde bilir de, mücrimlerin yollarını ayrıntılı bir şekilde, tafsilatlı olarak bilmezse, onların yollarındaki bu bazı ince ayrıntılara, farkında olmadan düşebilir. O yüzden Ömer İbn Hattab radıyallahu anh diyor ki: "İnneme yanqudu urul İslam urveten Islamun İslam'ın kolu, İslam'ın bağı ilmek ilmek çözülür. İslam'ın bağı ilmek ilmek çözülür. ida neşa e fil islami men lem cahiliye. İslam'da cahiliyeyi bilmeyen nesiller neşet ettiği zaman Yani hakkı bilmeyen değil, müminlerin yolunu bilmeyen değil. Neyi bilmeyen? Cahiliyeyi bilmeyen, mücrimlerin yolunu ayrıntılı olarak bilmeyen nesiller İslam'ın içerisinde neşet ettiği zaman işte o zaman İslam'ın bağı ilmek ilmek çözülür. Bundan dolayı kardeşlerim mücrimlerin yollarının da ayrıntılı olarak bilinmesi hususen bizim şu anda sadedinde olduğumuz tevhidi anlama noktasında da önemli. Tevhidi tafsilatlı olarak bilmek Ancak onun zıttı olan şirki de tafsilatlı olarak bilmeyle olur. O yüzden İmam rahimehullah tevhidin tefsirini ve şehadet en la ilaha illallahın tefsirini açıklamaya o baştan sonraki bu bafta bundan sonraki baplarda onun zıttı olan şirki ve onun ayrıntılarını, tafsilatını açıklayarak başladı. Burada diyor ki: "Ve bun min şirki lubsul halkati hayti ve ma" لِرَفْعِ الْبَلَائِ اَوْ دَفِعِ Belayı kaldırmak için veya be belayı savmak, def etmek için ip, halka ve benzeri şeyler takmanın şirkten olduğu bab. Belayı def etmek için ve kaldırmak için burada zikri geçen şeyler ve benzerlerini takmanın şirkten olduğu kardeşlerim bunları takan kimsenin itikadına göre şirkin iki ayrı çeşidinden, kısmından birisine dahil olur. Eğer bir kimse belayı def etmek veya onu kaldırmak veya bir hayırı celbetmek etmek için ip, halka ve benzeri bu ve bundan sonraki baplarda inşallah bunların ayrıntısı gelecek. Şeyler taktığı takdirde bu kimse her halükarda şirk irtikap ediyor demektir. Şirk işliyor demektir. Ancak bu adamın işlediği şirk, o kimsenin durumuna göre Onun bu taktığı şeyler ile alakalı beslediği itikada göre değişir. Eğer bir kimse bu şeylerin bizatihi müessir olarak, bizatihi kendilerinin tesir edici olarak, belayı def ettiğini veya belayı kaldırdığını inanarak, itikad ederek eğer bunları takıyorsa, bu kimsenin şirki büyük şirk olur. Allah subhanehu ve teala'ya rububiyette şirk koşmaktır. Eğer bunları bizatihi etki ediyor olarak İnanıyorsa Bu büyük şirk olur Böyle bir uygulama Müslümanlar arasında az İkinci suret Bunların bizatihi tesir ettiklerine itikat etmediği halde Bunları Belanın defedilmesi Veya belanın kaldırılması için Bir sebep olarak görüyorsa Bunları da diğer Sahir sebepler gibi bir sebep olarak Addediyorsa Böyle yaparak bunları takan kimsenin şirki Küçük şirktir. Yani sahibini İslam milletinden çıkartmayan şirk. Küçük olması sahibini İslam dininden çıkartan büyük şirke nispetle kendisine böyle söylenilmiş. Küçük denilmiş. Yoksa cins olarak küçük şirk büyük günahların hepsinden daha büyüktür. Burada bir meselenin kardeşlerim açıklığa aydınlığa kavuşması lazım. Bu ve bundan sonraki babların anlaşılabilmesi için. Bu kimseler tesir edenin, etki edenin, faydayı ve zararı verenin Allah olduğuna itikad etmekle beraber, bu şeyleri sebep olarak görerek, sebep olarak onlar hakkında itikad ederek bunları takmaları, neden onları küçük şirke düşürüyor? Bunun küçük şirk olmasının vecih Biz bunların yaptığı bu amele küçük şirk derken, acaba sebepleri inkar mı ediyoruz? Bir kimsenin Allah'a itimat etmek, Allah'a itikad etmekle beraber, sebepleri edinmesi, sebepleri kullanmasını küçük şirk olarak mı görüyoruz? Burada akıla bu gelir. Bunun anlaşılabilmesi için kardeşlerim, sebepler meselesini ayrıntılı bir şekilde anlamamız, öğrenmemiz icap ediyor. Biz Ehli sünnet vel cemaat olarak sebepleri ispat ediyoruz. Cebriye ve eşarilere muhalefet ederek, Allah Subhanahu ve Taala'nın fiillerinde hikmeti ve ta'lili yani illetliliği ispat ederek, kabul ederek biz sebepleri ikrar ediyoruz. Sebeplerin varlığına itikad ediyoruz. Ve bu sebeplerin kullanılmasını da eğer sebepler meşhur ise tevhide, Allah tebareke ve Teala itimat etmeye ve tevekküle aykırı zıt görmüyor. Biz bilakis bunları tevekkülün bir gereği olarak sayıyoruz. Ancak sebeplerin araları ayırt edilmediği takdirde Bu sebeplerden hangileri sebeptir, hangileri sebep değildir, sebep olanların hangileri meşrudur, hangileri değildir, bu anlaşılmadığı zaman bu, bu, bu meselede bir leps, bir karışıklık meydana geliyor. Yani biz belayı def etmek veya bir hayrı celbetmek için üzerine bir ip halka takan birisine bunu inkar ettiğimiz zaman bize şu cevabı veriyor, diyor ki bu bir sebeptir. Siz, sen nasıl ki hastalandığın zaman ilaç kullanıyorsun. Bunu yaptığın zaman küçük çekme mi işlemiş oluyorsun? Hayır değil. Öyleyse bizim de bu yaptığımız bir sebebe sarılmaktır. Yoksa biz bu taktığımız, astığımız şeylerin bizatihi tesir ettiğine itikat etmiyoruz diyorlar. Bu itiraz kardeşlerim sebepler arasını tefrik edememekten, sebepler arasındaki farkı ayırt edememekten, temiz edememekten kaynaklanıyor. O yüzden bu babı ve bu meseleyi anlayabilmek için sebepler arasındaki farkı anlamamız lazım. Onun için şöyle bir cetvel yapacağız gene. Ses kaydını hocam ses yok Yok gelit duyulur inşallah. <gülüyor> Sebepleri üçe ayıracağız arkadaşlar. Sebepler, biz ehl sünnet olarak sebeplerin varlığını ispat ediyoruz. Sebeplerin varlığını kabul ediyoruz. Allah subhanehu ve teala'nın fiillerinde hikmet vardır, illet vardır. Allah subhanehu ve teala kainata yarattığı şeyleri bir sebebe bağlamıştır. Biz bu sebepleri bir şer'i sebepler. Sebeplerin birinci kısmı bizde şer'i sebepler. Şer'i sebepler sözümüzde şunu fasıt ediyoruz. Şeriatta Allah'ın kitabında veya Peygamberimizin sünnetinde o şeyin istenilen diğer öbür şeye sebep olduğunun ispat edilmiş olması. Eğer bir şey şeriatta bir başka bir şeye sebep olarak ispat edilmişse, söylenilmişse bizim o sebeple onun sebep olacağı şey arasında zahiri bir münasebet görmemize hacet yok. Zira madem Allah bunun, bu, bu, bu şey için onun sebebidir diyor. Peygamberimiz bu iş için onun sebebidir diyor. Biz bu, bu sebeple onun sebep olduğu şey arasındaki zahiri olarak anlayamasak da Allah'ı ve Resulullah'ı tasdik ettiğimiz için bunların sebep olduğuna dikkat ederiz. Ve bunları işlemekte bir mahsur görmeyiz. Mesela, şer'i sebepleri mesela, kendisini diyelim akrep, yılan sokan bir kimseyi tedavi etmek için ona rukiye olarak Fatiha Suresini okumak. Yılan sokmuş, akrep sokmuş, zehirli bir böcek sokmuş birisine Fatiha Suresini okumak o kimsenin tedavi olması için bir sebep midir? Evet bir sebep. Bu sebep sebeplerin hangi kısmına giriyor? Bu birinci kısmına giriyor. Şer'i kısmına. Neden şer'i kısmına giriyor? Çünkü bu sebep şeriatta sabit oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih sünnetinde Açık bir şekilde bunun o hastalığı, o musibete, o belayı def etmeye veya kaldırmaya sebep olduğu beyan edildi. Peki biz Fatiha okumak ile o zehirli hayvanın soktuğu kişinin tedavi olması arasında zahiri bir bağ görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Bunu görmemize hacet de yok. Zira biz Allah'a ve Resulullah'a tasdik ediyoruz. Bu aradaki zahiri bağ varsa da yoksa da Allah ve teala bunu buna sebep yaptıysa Biz bunu şer'i sebepler dairesinde sebep olarak görüp kabul ediyoruz. Şer'i sebepler anlaşıldı değil mi? Bu birincisi. Şer'i sebepler. İkincisi kardeşlerim, kevni sebepler. Sebeplerin ikincisi de kevni olan sebepler. Bu da Allah Tebâreke ve Teâlâ'nın kâinatta, kevni dediğimiz bu. Kâinatta Bir şeyi bir şeye sebep olarak Yaratmış olması Bir şeyi bir şeye sebep olarak yaratmış olması Yani su dökülünce Ateşin sönmesi gibi Burada suyun dökülmesi ateşin sönmesinin neyidir? Sebebidir Bu sebep kevni bir sebeptir Çünkü Allah tebareke teala bu kanunu Kainatta kevinde Böyle takdir etmiş Anladık mı arkadaşlar? Allah subhanahu teala bu kanunu kainatta böyle takdir etmiş Suyun Ateşi söndürmesi, ateşin bir şeyi yakması Bunlar hepsi kevni sebepler Peki belayı def etmek için Veya onu kaldırmak için Allah Teala'nın yarattığı kevni sebepler var mı? Var Bu kevni sebepler de kardeşlerim Allah'ın kainatta Yarattığı bu nizam, bu sistem içerisinde Bizim Sebep ile o sebep olduğu şey Arasındaki bağlantıyı Zahiri Ve direkt olarak görebildiğimiz Laboratuvar ortamında tecrübe ile bunu test edebildiğimiz ve gereğini izah edebilerek açıkladığımız sebeplerdir. Laboratuvar ortam dediğim illa laboratuvar girmeye gerek yok. Yani tecrübe ile, deneyler ile, zahiri olarak bilinen şeyler, ispatlanılan şeyler, bu sebeple onun sebep olduğu şey arasındaki bağlantı eğer açık zahirse ve direkt mübaşir ise bunlar Allah'ın kainatta koyduğu sebeplerdir. Mesela, bizden birisinin işte hastalandığı zaman veya hastalıktan kurtulmak için hacamat yaptırması. Allah subhanahu aleyhi ve hacamat yaptırmayı, yani bedendeki o pis kanın dışarı atılmasını insanın sağlığı için bir sebep yapmış. Bu kevni bir sebep mi, şer'i bir sebep mi? Kevni, kevni bir, sebep. bir sebep. Bu kevni bir sebep. Bunun kevni sebep olduğunu neyle biliyoruz? Deneyler yaparak, tecrübe yaparak, o kanın atılmasından vücuttaki sağlığın meydana gelmesini laboratuvar ortamda test edip ispatlayarak izah edebiliyoruz. Bu Allah'ın koyduğu bir kevni sebeptir. Bu sebep ayrıyetten şeriatta da varide olmuş. Şeriatta da var. Yani şeriat da bu kevni sebebini yapmış, onaylamış, ona işaret etmiş, onu teşvik etmiş. Ama hakikatte bu ne? Bu kevni bir sebep. Bunun iyi, hastalığa iyi gelmesi kevni bir sebep. Veya başımız ağrıdığı zaman Grip işte hasta olduğumuz zaman gripin içmemiz, aspirin içmemiz. Bunlar ne? ise sebepler. Bu hapı içtiğimiz zaman başımızın ağrısı gidiyor. Bunu neyle bildik? Tecrübe ederek bildik. Peki bu tecrübe sadece bizim kendi şahsi tecrübemiz mi? Hayır değil. O içtiğimiz ilacın içerisindeki bir maddenin bizim bedenimizde başımıza ağrı yapan veya bize hastalık veren bir şeye direkt olarak tesir ettiği, zahiri bir tesirle tesir ettiği ispatlanabiliyor, açıklanabiliyor, tecrübeyle izah edilebiliyor. Böyle olduğu zaman bu, buna ne diyoruz? Yani. Kevini sebepler. Anladık mı arkadaş? Bu kevini sebepler, burası da önemli bir mesela, kevini sebepler de kendi arasında ikiye ayrılıyorlar. Bunlar bir, meşru olanlar, iki, Meşru olmayanlar, kevni sebepler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bu kevni sebeplerin meşru olanları var ve gayrı meşru olanları, meşru olmayanları var. Dikkat edelim. Buradaki meşru sözümüzle, buradaki şer'i sözümüzle aynı şeyi kastetmiyoruz. Buradaki şer'i sözümüzle neyi kastediyoruz? Şeriatta sabit olmuş. Buradaki meşru sözümüzle şeriata aykırı olmayanı kastediyoruz. Şeriatın izin verdiği meşru yani yasal demek. Anladık mı arkadaşlar? Burada şerhi sözümüzle şeriatta sabit olmuş. Meşru sözümüzle şeriat tarafından izin verilmiş, serbest bırakılmış şeriat tarafından bir mani olmayan bunu kastediyor. Meşru olmayanlarla da şeriat tarafından izin verilmemiş olanları kastediyoruz. Bu meşru olanlar da, meşru olmayanlar da kevlen sebep mi? Evet bunlar kevlen sebep. İkisi de sebep. Meşru olanlar, yani eğer şeriat izin vermişse, mesela hacamat yaptırmak gibi veya asperin kullanmak gibi tedavi olmak için. Bunlar şeriatın belirlediği, e, şeriatın izin verdiği sebepler Diyelim bir böbrek hastasının kendisini sarhoş edecek şekilde olan alkollü bir içeceği bir içmesi, onun böbreğinin tedavisinde Allah'ın koyduğu bir kevni sebeptir. Olabilir mi? Olabilir. Doktorların söylediğine göre bu cidden kevni bir sebep. Bir an içindeki bir madde insanın böbrendeki rahatsızlığı tedavi ediyor. Allah bunu kevnen sebep olarak yaratmış. Bu kevni bir sebep. Peki bu sebep Allah kainatta kevnen yaratmış diye bizim bu sebebi kullanmamız meşru mu? Hayır değil. Meşru değil caiz değil. O şeyin hükmü şeriatta ise bu meşru olmayan sebepler de ona göre taksim edilir. Bunların arasında mekruh olanlar vardır. Örneğin mesela dağlamayla tedavi olmak gibi. Dağlama yaptırarak tedavi olmak gibi ile tedavi Tabipler tarafından ispatlanmış Tecrübeyle sabit Bir tedavi şekli Yani Allah'ın kevnen takdir ettiği bir sebep midir? Evet. evet bir sebep Peki bu meşru olan bir sebep mi? Evet. Yani o dağlamanın kendi içindeki itilahtan bahsetmiyorum Örnek olarak Hayır meşru değil Bu bir sebep Ancak bu sebep nekruh yaptı bunun hükümet O yüzden bu gayrimeşru bir sebep Aynı şekilde işte bireleşmek vesaire onun gibi İlle sadece hastalıklı olarak düşünmeyin Bütün meselelerde Bu sebepler meselesini anlamayan insan kardeşlerin şeriatın birçok meselesinde hata eder. Bir şeyin bir şeye sebep olması onun meşru olduğunu göstermez. Eğer gerçekten kevnen sebep olsa bile şimdi bir de sebep olmayan şeyler gelecek üçüncü maddede. Ondan bahsetmiyoruz. Bir şey kevnen Allah'ın kainata koyduğu kurallar çerçevesinde başka bir şeyin sebebidir diye her halükarda bu sebebi kullanmak bu sebebe yapışmak caizdir demek değil. Caiz demek değil. Allah Subhanahu ve teala insanın çocuk edinmesi için kainata bir sebep koymuş. Nedir o sebep? Evlenmek, Evlenmek değil. Bir kadınla, bir kadınla cima etmek. Ve ondan sonra Allah'ın koyduğu sebeplerle kadın hamile kalacak ve çocuk olacak. Bu cima etme işi ve cimada olan şey Allah'ın kainata koyduğu kevni bir sebep. Ancak bunun meşru olanı var, olmayanı var. Bir kimse çocuk elde etmek için zina etse Sonra dese ki, ona, ona karşı gelindiği zaman, yahu ben zina etmesem nasıl çocuğum olacaktı? Bak, çocuğum olduğuna göre, demek ki bu yaptığım zina Allah'ın kainatta kevniği olarak koyduğu bir sebep. Dese, buna cevabın ne deriz? Evet, Allah'ın kainatta bunu koyduğu kevniği bir sebeptir. Ancak Allah bunu meşru olan ve olmayan diye ikiye ayırmış. Senin bu tevessül ettiğin, yapıştığın sebep, meşru olmayan sebeptir. Hakikatte o şeye sebep bile olsa bunu kullanman caiz, Değil. Anladın mı arkadaşım? Adam diyor ki Gösteriler, mitingler Gösteriler, mitingler Caiz değilmiş. Bazıları çıkmış diyor bazıları Gösteriler, mitingler yapmak caiz değil. Diyor ki bu gerizekalılar anlamıyorlar, bilmiyorlar ki Bu gösteriler, mitingler olmasaydı O tağutlar nasıl devrilirdi? O tağutlar nasıl devrilirdi? bu sözü söyleyen insan ne yapamamış bu sebepler meselesini anlayamamış. Eğer hakikatte o gösteriler, o tavukların devrilmesinin sebebi olsa bile eğer bunlar şeriatta meşru değilse bu sebeple o sonuca ulaşmamız, bu sebebi ne yapmaz? Meşru göstermez. Zira sebebe ulaşmak için bütün yollar meşrudur, bizim akidemizde olan bir şey değil. Bu sözü söyleyen adam bu meseleyi anlayamamış. Evet bu yapılan işler O tağutları devirmek için bir sebep bile ise bunlar şeriatça izin verilmemiş sebeplerdir. Aynı şekilde aynı çocuk sahibi olmak isteyen bir kimsenin zina etmesi gibi. Onun yahu ben zina etmesem nasıl çocuk sahibi olacaktım sizin hiç mi kafanız çalışmıyor demesi neyse bu gösteriler olmadan bu tağutlar nasıl yenecekti sizin hiç kafanız çalışmıyor mu diyen kimsenin söylediği şey itiraz gerekçe aynı şeydir. Anladık mı arkadaşım? Bunlar kevni sebeplerin meşhur olanlar ve olmayanlar bir ikiye ayrılması. Üçüncüsü, bizim konumuzla direkt ilgili olan yer burası. Üçüncüsü vehmi sebepler. Üçüncüsü vehmi sebepler. Şerî sebepleri öğrendik. Kevni sebepleri de öğrendik. Üçüncüsü de vehmi sebepler. Bu vehmi sebepler kardeşlerim Allah subhanehu ve teala'nın ne şeriatta sebep olduğunu beyan ettiği, ne de kainatta kainat içerisindeki nizamında sebep olarak takdir ettiği yani kainatta da şeriatta da sebep olduğunu beyan etmediği bir şeyin sebep olduğuna itikad etmek zannetmek. Vehmi sebep diyoruz bunlara. Neden vehmi diyoruz? Çünkü bunlar hakikatte sebep değiller. Şeriatta sabit olmamışlar. Şerii sebep değiller. Allah'ın çevrinde de, kaderinde de, kainata koyduğu nizamda da sabit olmamış bunların sebep oldu. O yüzden bunlara sebep değiller. Bunlara sebep olarak itimat etmesi sadece o kişinin neyinden kaynaklanıyor? Evet. Vehminden kaynaklanıyor. Vehminden. Bunu sebep zannetmiş. Üzerine bir şey asıyor. Bu astığı şeyin mesela kendisinden nazarı def edeceğini söylüyor. Ona itiraz ettiği zaman diyor ki bu bir sebeptir. Ben tabii ki de biliyorum bu boncuk beni korumaz. Ancak benim korunmam için bu bir nedir? Sebeptir diyor. Bizim meselemize direkt ilgili olan yer burası. O kimse bu şeyin sebep olduğunu sadece vehmetmiş. Zira onun sebep olduğu şeriatta varit değil. Allah'ın kainata koyduğu nizamda, düzende de varit değil. Peki burada varit olmadığını neyle biliyoruz? Neyle biliyoruz? Şunla biliyoruz. Çevrini sebepleri nasıl açıkladık? Bunlar deneyle, tecrübeyle. O sebeple, onun sebep olduğu şey arasındaki bağın zahiri ve direkt olarak izah edilebilmesiyle ancak bilinenir. Peki bu rehmi sebeplere sarılan bir adam dese ki ben de denedim. Bu boncuğu her astığımda bana nazar isabet etmiyor. Bunu çıkardığım zaman da bana nazar değiyor. Yani bak tecrübe diyorsanız alın size tecrübe. Demek ki Allah bunu kelimde aynatta sebep olarak yaratmış derse ona diyoruz ki hayır öyle değil. Senin bu bahsettiğin tecrübe senin vehmin bu tecrübe değil. Zira Bu boncuk ile sana nazar, nazar değmesinin arasındaki bağı zahiri bir şekilde bize açıklayabilmen lazım. Yani laboratuvar ortamda dediğim bu. Laboratuvar ortamda bunun buna sebep olduğunu izah edebilmen lazım. Tecrübe bu demek. Yoksa herkesin kendi tecrübesi değil. İnsanlar bir şeyleri tecrübe edip ona o şeyin sebebi zannedebilirler. Eğer aradaki bağ zahir bir bağ değilse bu tecrübeye itimat edilmez. Bu şey sebep olarak kabul edilmez. Bunun ismi vehmi sebepler. Vehmi sebepler neymiş yani? Şer'an veya kevnen Allah'ın sebep olarak kılmadığı şeyler. Anladık mı arkadaşlar? Şimdi babamızla ilgili mesele şu. Alimler diyorlar ki, bu konuda kaideniz şu. Alimler diyorlar ki, Allah'ın şeriatta veya kevn'de kainatta sebep olarak takdir etmediği bir şeyi sebep ittihaz edilmek küçük şey. Allah'ın şeriatta veya kainatta sebep olarak takdir etmediği bir şeyi sebep edinmek, sebep ittikaz edinmek küçük şirptir. Allah bunun sebep olduğunu beyan etmemiş şeriatta. Kainatta da böyle bir şey yaratmamış koymamış. Sen sadece bunla, bununla onun arasında gaybi bir bağ iddia ediyorsun. İşte bu iddia küçük şirptir. Kaidemiz bu. Bir ayrı bir meselede söyleyip burayı kapatalım inşallah. Bu sebepler arkadaşlar çevrili sebeplerden, meşhur olanlar. Biz bunları kullanıyoruz. Bunların kullanılmasında da inşallah bir beis yok. Bu meşhur olan sebeplerin kullanılması tevekkül aykırı aykır değil. Ancak bu şu itikat ile beraber. Bu sebeplere tam bir itimatla itimat etmediğimiz sürece bu sebeplerin yaratanının da onları o şeye sebep olarak takdir edenin de Allah subhanahu ve teala olduğunu bilerek Bunların sadece Allah'ın koyduğu sebepler olduğuna itikad ederek. Yani kalpten kalpteki itimadın Allah'a olmasıyla birlikte. Tevekkülün Allah'a olmasıyla birlikte bu sebeplerin kullanılması var? Ama bir kimse gerçek müessirin o sebebin de o sonucun da yaratıcısının Allah olduğunu unutur. Kalbiyle Allah'a değil de o sebebe tam bir itimatla itimat ederse. O sebebe tam bir bağlanma ile bağlanırsa bu kimsenin yaptığı da büyük şirk olur. O sebebi Allah'ın yerine koymuş, Allah Allah'a Allah yerine ona itimat etmiş olur. Bir kimsenin kalbindeki Allah'a olan itikadın, Allah'a olan tevekkülün ve itimadın azalması ve bu sebebe karşı çoğalmasın nispetinde bu kimse imandan tevhidden şirke doğru uzaklaşır. Eğer tam bir itimat varsa burada imandan tevhidden söz edilmez, küfürdür. Bu Müslümanlar arasında inşallah az olan bir şey. Müslümanlar arasında az olan bir şey. Ancak buraya dikkat edilmesi lazım. Bu şey se sebeptir diye. Allah kainata bunu sebep olarak koymuş diye. Ve bu sebep kainata koysa meşrudur diye o sebebe tam bir itimatla itimat etmek caiz değildir. Onun sebep olduğunun bilinmesi ve itimadın, tevekkülün tek başına Allah'a yapılması bu tevhid için, iman için zaruridir. Bu taksim anlaşıldı değil arkadaşlar? Kaidemiz şuydu. Allah'ın şeriatta Ve kainatta sebep olarak takdir etmediği bir şeyin sebep olduğuna itikad etmek, onu sebep edinmek bu küçük şirktir. Onun bizatihi müessir olduğuna, bizatihi kendisinin tesir ettiğine, belayı savdığına veya def ettiğine itikad etmek bu büyük şirktir. İsterse bu sebeplerde olsun, isterse kevni ve meşru olan sebeplerde olsun. Diyor ki İmam Rahimallah... Babun minä lupsul halqat ja xait ja nappuhi ma, li rafgi belai, audefihi. Belai kaldirmak, vaya defetmek için ip, halka ve benzeri şeyler giymenin shirkten olduğu babu. Wakolun Allah Taala ve Allah Taala'nın şubürü. Diyerek Rabbi Mestabaraka Ve Taala. Allah'ın ma te min dunillah. dışında dua ve ibadet ettiğiniz şeyleri bana bir söyleyin bakalım. Allahın dışında dua ve ibadet ettiğiniz şeyleri bir söyleyin bakalım. In aradeni bi Allah bana bir zarar vermeyi dilese. Hellun Allah'ın dilediği bu zararı onlar mı giderecekler? او ارادني برحمه اگر bana bir rahmet etmeyi dilese rahmeti Allah'ın rahmetini onlar mı alıkoyacaklar Kul hasbiyallahu de ki Allah bana yeter Aleyhi tevekkelul mutevakkilun tevekkül edecek olanlar itimad edip güvenip dayanacak olanlar ona güvensinler ona tevekkül etsinler İmam Rahimahullah'ın bu babın Altında zikrettiği birinci ayetkerme bu. Diyor ki Allah e ve Teala. Onlara da bakalım. Şu Allah'ın dışında dua ettiğiniz, ibadet ettiğiniz, yalvardığınız şeylere bir bakın bakalım. Bana haber verin onlar hakkında. Eğer Allah bana bir rahmet, Allah bana bir zarar vermeyi dilese. Allah'ın dilediği bu zararı onlar mı giderecekler? Veya Allah bana rahmet etmeyi istese, murad etse, Allah'ın rahmetine onlar mı mani olacaklar? De ki Allah bana yeter. Tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. Bu ayetin başında kardeşlerim Zümer suresi 38. ayet bu. Ayetin başı şöyle. Allah tebareke ve teala onların ibadet ettiği dua ettiği, yalvardığı, yakardığı o ilahların ibadete layık olmadıklarını ispat etmek için öncelikle kendi rububiyetini takrir ediyor. Ayetin başında deniliyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُونَ اللّٰهِ Onlara sorsan, semavatı ve arzı yeri kim yarattı diye, elbette ki Allah yarattı diyecekler. Arkasından böyle söylüyor. Diyor ki, peki öyleyse, şu Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi, bunları bir söyleyin bakalım. Allah bana zarar vermeyi direse, onlar mı onu giderecekler? Allah bana bir hayır murad etse, rahmet murad ondan onlar mı buna mani olacaklar? Yani Allah'ın dışında, sizi de, yeri de, göğü de, yaratmadığını ikrar ettiniz o şeyler onlar bunu ikrar ediyorlardı bu ayetin tefsirine mukatil rahimeullah diyor ki Allah subhanahu ve teala bu ayeti indirdiğinde nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunu söylediğinde sükut ettiler sustular yani müşriye şu ibadet, şu ibadet ettiğin ilahın yalvardığın ilahın eğer Allah bana bir zarar vermeyi dilese bu zararı o mu defedecek Veya Allah bana bir hayır dilese bu hayır'a o mu mani olacak? diye o müşriye sorduğunuz zaman elbette ki o mani olacak elbette ki o defedecek, demiyorlardı. Eğer böyle diyor olsalardı, böyle bir itikatlar olmuş olsaydı bu ayette takril edilmek istenilen mesele ortada kalırdı. Zira onlar da buna itiraz etmediler. Onlar da buna itiraz etmediler. Yani boyunlarını eğerek bunu kabul ettiler. Evet Allah bir zarar dilese Onun dışında yalvardıklarımız bu zararı defedemez. Allah bir rahmet dilese onun dışında ibadet ettiklerimiz bu rahmete mani olamaz. Bunu ikrar ettiler, kabul ettiler. Bu ayeti kelime kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala dışında kendilerine ibadet edilen, dua edilen, yalvarılan, yakarılan ilahlar hakkında yani büyük şirk hakkında vardı olmuş. Çünkü bahsedilen mesele bu. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz, yalvardığınız şeyleri bir gösterin bakalım. Onları bana bir söyle dediği şeyler müşriklere, Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahlar. Onların bu ibadete layık olmayışları, onlara tapmanın, onlara yalvarmanın, ibadet etmenin batıl olduğu bu ayette neyle takrir edilmiş, neyle anlatılmış? Fayda vermenin ve zarar vermenin mutlak olarak tek başına Allah'ın elinde olduğunu ifade etmek. Eğer böyleyse, Şimdi ayetin konu ilgisi. Bu ayet hakikatte büyük şirkle ilgili. Ayetin konuyla ilgisi şu. Sizin Allah'ın dışında yalvardıklarınız, ki onlar nelerdir? Salihler, veliler, nebiler, melekler, Allah'a yakın olan kimseler. Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz, kendilerine dua edip yalvardığınız bu şeyler. Eğer Allah bana bir hayır vermeyi dilediği zaman, o hayra mani olmaya güçleri yetmiyorsa... Allah bana bir, bir zarar dokundurmak istediği zaman o zararı defetmeye güçleri yetmiyorsa onlara ibadet etmek batıldır. Eğer onların böyle bir şeylere gücü yetmiyorsa üzerine taktığın bir ipin, bağladığın bir halkanın, üzerine taktığın mavi renkli bir boncuğun Allah'ın sana dilediği bir zararı defetmesi katiy olarak mümkün değildir, evla olarak mümkün değildir. Bu ayetin ile ilişkisi alakası böyle kardeşlerim. Eğer onların buna gücü yetmiyorsa ki onlar kimler? Allah'a yakın olan kullar. Melekler, peygamberler, salihler. Allah bir hayır dilediği zaman onlar bu hayrı def e, bu hayrı mani olmaya güçleri yetmiyorsa. Allah bir zarar, bela takdir ettiği zaman onlar bunu defedemiyorsa. İp, taş, boncuk, üzerine taktığın bir halka Allah'ın takdir ettiği bu şeyleri nasıl defedebilir? Bu ayet-i takrir edilmek, ifade edilmek istenen şey bu. Yani zarar ve fayda vermek mutlak olarak sadece Allah Tebareke ve Teala'nın elindedir. Değil bu üzerine taktığın ip, boncuk veya halka. Hatta değil Allah'ın yanında kendilerine yalvardığın, ibadet ettiğin o salihler, veliler, melekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin i̇bn Abbas radıyallahu anhuma söylediği gibi ennel ummete levijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in bütün ümmet bütün insanlık sana bir fayda vermek için bir araya toplansalar lem yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allah'ın sana yazdığından başkasıyla sana bir fayda veremezler ve innal ummete ala an yadurruka bi shay'in ve bütün insanlar sana bir zarar vermek için bir araya toplansalar Lem yaduruk illa bi şeyin Allahu Allah'ın sana yazdığından başka bir şeyle sana zarar veremezler. Bütün insanlık beraya araya toplansa bunu yapamazlar. Peki senin hiç mi aklın yok? Bütün insanlar toplansa Allah'ın takdir ettiği bir zararı defedemezlerse senin hiç mi aklın yok? Üzerine bağladığın taktığın bu boncuk senden bu zararı nasıl defetsin? Üzerine bağladığın ip senden bu zararı nasıl defetsin? Belayı nasıl kaldırsın? Bu ayet kelimenin bunları takmanın belayı def etmek ve kaldırmak için batıl oluşunun açık bir delilidir. Diyor ki sonra müellif rahimahullah an İmran İbni Hüseyin'in radıyallahu anhu İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhu'dan aktarıldığına göre Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme ra'a raculen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. Şimdi deminki ayetteki istillal Umumi bir istidlaldir. Şirki büyüğünü iptal ettiği zaman bu küçüğünü zaten iptal etmiş oldu. Şimdi zikredilecek rivayetler hususi olarak bu mesele hakkında varit olmuş. İmran İbni Hüseyin radıyallahu Anhun'un yaptığı rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gördü. fi yedihi halqatun min suf Elinde sarıdan yani bakır gibi sarı madenden yapılmış bir halka takılmış bir adam gördü. Adamın elinde bir halka var. Bir halka takılmış. Fekale dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Me hâdihi Bu nedir? Bu nedir dedi. Bunu ya inkar ederek Veyahut da onu takmasının sebebini Öğrenmek için sordu. İkisi de muhtemel Bu nedir dedi. Kale o da dedi ki Minel vahine Bunu vahine denilen bir hastalıktan dolayı takıyor Şerhlerde anlatıldığına göre bu insanın kolunda olan bir hastalıkmış. Yani diyelim romatizmal bir hastalık. Ne oldu çok önemli değil. Bir hastalık. ismi vahine. Bunu bundan dolayı takıyorum dedi adam. Fekale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İn Onu derhal kaldır at. La illa Zira o senin zayıflığını, acizliğini, hastalığını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Sen bunu niye takıyorsun? Bu vahine hastalığına şifa olsun, tedavi olsun diye. Ancak bunu takman senin hastalığını, zayıflığını, acziyetini arttırmaktan başka bir işe yaramaz. فَاِنَّكَ <gülüyor> لَوْمُتَّ <feyle> Diyor büyük Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen ölsen vahiy aleyke bu üzerinde olduğu takdirde ölsen bunu takınmış olarak bu haldeyken ölsen ma اَفْلَحْتَ اَبَدًا ebediyen kurtuluşa yaramazsın. Ebediyen felah bulamaz. Eğer bu üzerindeyken ölse. Bu adam ne yapmış bunu? Bu taktığı şeyi kendisindeki bu vahine hastalığına o hastalığı tedavi etmek için bir sebep bunu ittikaz etmiş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de adamın Allah Subhanahu ve Taala'nın şeriatta veya kainatta sebep olarak takdir etmediği bu şeyi sebep addedilmesinin ardından bu yaptığı işin kendisinin istediğini değil istediğinin aksini başına getireceğini söylüyor. Yani sen bunu niye takıyordun? Bu hastalıktan kurtulmak için. Bu var ya, olsa olsa senin bu hastalığını arttırır. Bu dünyadaki şey. Sonra eğer sen bu üzerindeyken ölsen ebediyen iflah olmasın dedi. Ebediyen iflah olmasın dedi. Ravahu Ahmed bir senedin la bese bihi. Bu hadisi İmam Ahmed rahimehullah La be'se bihi bir senetle rivayet etmiş. Başka bir lafzında rivayetin kardeşlerim i̇bn Hibban sahihinde geçen başka bir lafzında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki fe inneke in mutte eğer sen ölsen bu üzerindeyken vukilte <gülüyor> ileyha işin ona havale edilir. İşin ona havale edilir. Sanki birinci lafız daha şiddetli görünüyor ama bu daha daha galiz daha şiddetli bir şey. Yani eğer bu üzerindeyken ölsem Allah seni ona terk eder, ona havale eder. Hadi bakalım şimdi o taktığın bu, bu sarıdan halka sana bir fayda versin. İşlerin ona havale edilir. İmam Rahimullah bu babın sonundaki meselelerde bu rivayeti atfederek diyor ki Fihi şahidun li kelami sahabe. Bu rivayette sahabenin şu sözüne bir gerekçe var. Şu sözünü kuvvetlendiren bir delil var. Sahabelerin şöyle bir sözü var, diyorlar ki Enne şirkel esgara ekberul kebair Küçük şirk nedir? Kebirelerin büyük günahların bile en büyüdür. Büyük günahlardan daha büyüktür. Burada yapılan şey bu, bu adamın, bu sahabenin burada işlediği şey o halkanın bizatihi tesir ettiğine, kendisine fayda vereceğine itik itikad etmek mi? Haşa böyle olmadı kesin. Onun hakkında besedi itikad nedir? Onun sebep oldu. Peki bunun sebep olduğuna itikar etmesi hükmü ne? Küçük şirk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu küçük şirk hakkındaki kullandığı galez ifadeye bak. Diyor ki İmam Rahimahullah demek ki sahabilerin dediği gibi küçük şirk büyük günahların en büyüğünden de daha büyüktür. Diyor ki Rahimahullah ve lahu an ukbe ibn amir marfu an yine onun yani İmam Ahmet Rahimahullah'ın ukbe ibn amir radiyallahu anhuden merfu'an. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak aktardığı bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Men temimeten Kim bir temime yani muska. Kim bir muska asar. Kim bir muska takar. Kim kendine bir muska bağlar. Ve kalbini de ona bağlarsa. Kim bir muska bağlar ve kalbini de ona bağlarsa kalbini ona bağlamak nasıl oluyor yani? İnsan onu taktığı zaman onun def edeceğini veya buna sahip olacağını oraya itimat ediyor. Tam bir itimatla olmasa bile tam bir itimatla olsa ne olur? Müşrik olmuş olur. Büyük şirkler. Kim bir temime takar temime bağlar ve kalbini de oraya bağlarsa diyor ki Fela lehu. Allah onun işini tamamına erdirmez. Böyle yapan kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem adamın muradının zıttıyla muradının aksıyla dua ederek söylüyor. Kim bir temime takarsa kim bir muska takarsa Allah onun işini tamamına men وَمَنْ تَعَلَّكَ وَدَعَةً Kimde bir boncuk asar boncuk takarsa. Buradaki وَدَعَةً denizden çıkartılan bir boncukmuş. Katır boncuğu diye bizim sözlüklerde böyle yazıyor. Yani böyle deniz kabukları gibi bir şey yaralı. Kim böyle bir şey takarsa onu bağlarsa, kalbini de ona bağlarsa, kalbiyle de ona bağlanırsa fela ve daallahu lehu. Allah bu kimseyi rahatta ve huzurda koymasın, bırakmasın. Men taallaka wadaten fela vada Allahu lehu. Allah da onu rahat ve huzurda bırakmasın. Yani bu temimeyi takan veya bu boncuğu takan kimse Bunları takmasının muradı neydi? İstediğini elde etmek. O beladan korunmak. İşini tamama ulaştırmak. Belayı defetmek veya kaldırmak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan kimseye ne ilebet dua ediyor? Onun muradının aksi olan şekilde. Böyle yapan var ya, Allah onun işini tamamını erdirmesin. Bunu takan, bunu takana Allah rahat huzur yüzü göstermesin. diyor. Vu fi rivayetin başka bir rivayette Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men teallaka temimeten Fakat eşrake Kim bir temime Yani muska takar, muska asar, muska bağlar Sonra kalbini de ona bağlarsa Yani kalbini bağlayarak Bir muska takar, muska bağlarsa Fakat eşrake Bu kimse şirk koşmuş olur Bu kimse şirk koşmuş olur Dikkat edin arkadaşlar wa fi riwayetin dediği burada Müellif rahimahullahın Sanki bir önceki hadisin başka bir lafzındaki bir rivayet gibi anlaşılıyor. Böyle değil. Bu müstakil bir hadis. Bu bir önceki rivayetin farklı bir e, lafzı değil. Bu başka bir hadis. Bu hadisin bir kıssası var. Yine İmam Ahmed rahimehullah bunu aktarıyor, zikrediyor. Diyor ki: "İnne enne sallallahu aleyhi ve sellem akbala ileyhi rahdun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bir topluluk geldi. Febe'a tis'atan ve emsaka an vahid." Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, o topluluk içerisinden dokuz kişiyle biatlaştı, dokuz kişinin biatını kabul etti, ancak bir kimseden biat almadı, onun biatını kabul etmedi. Bu son rivayetin kısası bu. Fakalı dediler ki, Ya Rasulallah, Bayat eti o emsekten hâde. Ya Rasulallah, bu dokuz kişiyle biatleştin, onların biatlerini aldın, ancak bundan biatı kabul etmedin, bununla biat etmedin. Yani nedendir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kâle, inna aleyhi temimeten Onun üzerinde bir muska var. Üzerinde bir muska var. adam da elini soktu. Fekata'aha, o muskayı sonra kopardı. Febaya'ahu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra o adamın biatini kabul etti. Fekale, arkasından dedi ki, men allaka temimeten fekad eşrek. Kim bir akarsa, kim takarsa bu kimse şirk koşmuş olur. Yani boynunda o muska olan adam şu anda hali hazırda ne yapıyor? Şirk üzerinde. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne diye biat edecekti? Tevhid üzerinde biat edecek. Tevhid için biat edecek. Yani tevhid için biat eden bir adam hali hazırda şirk işlerken onun bu biatı kabul kabul edilir mi? Hayır edilmez. Sen neye biat ediyorsun şu anda hala? Teberri sana vacip olan şirk ile hali hazırda hemhal duyacak durumdasın, onunla berabersin. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunun beyatini kabul etmedi. Arkasından da böyle söyledi. Kim bir temime asar muska takarsa o kimse şirk koşmuştur. Bundan sonraki babalarda inşallah temimelerle alakalı daha ayrıntılı şeyler gelecek. Babın sonundaki en son rivayette Veli İbni Ebi Hatim An Hüzeyfete radiyallahu anhu. İbn Ebi Hatimin Hüzeyfe i̇bn Yaman radiyallahu anhudan yaptı rivayette, Ennehu, yani Huzeyfe radiyallahu anh, Ra'a raculen, bir adam gördü. Fi yedihi khaytun humma. Elinde humma sebebiyle taktığı bir ip olan bir adam gördü. Adam hummadan dolayı eline bir ip bağlamış, bir ip takmış. Huzeyfe radiyallahu anh bunu gördü. Fe ve Onun elindeki bu ipi koparıp Allah Subhanahu ve teala'nın şu ayetlerini okudu. Veya Allah'ın şu ayetlerini okuyarak onun elindeki bu ipi kopardı. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Onların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler. Yani insanların çoğu Allah'a iman ediyorlar. Hatta insanların tamam Allah'a iman ediyorlar. Ademoğulları arasında birkaç şaz kişi hariç insanlığın tamamı Allah'a iman ediyorlar. Ancak onların çoğu Allah'a neyle beraber iman ederler? Şirk koşmayla. Yani Allah Subhanahu ve teala'nın varlığına, birliğine, rububiyetine iman ederler. Uluhiyetinde ona şirk koşarak. Uluhiyetinde ona şirk koşmadan, ibadetinde ona şirk koşmadan insanların çoğu Allah'a iman etmezler. Bu ayette bahsedilen mesele arkadaşlar büyük şirk. İnsanların çoğu şirk koşmadan Allah'a iman etmezler büyük şirk. Burada yine İmam Allah diyor ki burada sahabelerin büyük şirk hakkında varit olmuş ayetleri küçük şirke delil olarak kullanmaları, bunlar ile küçük şirke istidlal etmeleri söz konusu. Bakın Huzay Fadiyallahu'nun adamın kolunda bir görmüş. Adam hummadan asmış bunu. Yani bir nazar boncuğu. Bunun gibi bir şey. Sonra onun üzerinden koparken ona neyle hissediler ediyor? Büyük şirkle alakalı bir şey. Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. Yani bu işi yapan kimse de Allah'a iman etmiş. Bu yaptığı amelle Allah'a şirk koşuyor. Allah'a şirk koşuyor. Eğer itikadı bunun sebep olmasından ibaretse küçük şirk ile şirk koşuyor. Küçük şirk ile büyük günahların en büyüğüdür. Eğer bizatihi onun müessir olduğuna itikad ediyorsa büyük şirk ile Allah'a Şirk koşuyor. Bu bab ile alakalı arkadaşlar... ...söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Özetleyecek olursak... ...bir belayı def etmek... ...veya bela indikten sonra onu kaldırmak için... ...bir kimsenin ip, halka, boncuk ve benzeri şeyler takması... ...şirktendir. Bunları takması şirktir. Eğer bunları takan kimse... ...onların sebeplerden bir sebep olduğuna itikad ederek yapıyorsa... İşte konumuz bizim bu. Bu kimsenin yaptığı küçük şirk. Eğer onlara itimat ederek, onların bizatihi tesir ettiğine iman ederek bunları takıyorsa, bu büyük şirktir. Halka, boncuk, sarı gibi şeyler. Bundan sonraki bakta da inşallah, temimelerle alakalı, meseleler tavsiye edilecek, açıklanacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Subhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente. Astaghfiruke ve etubu ilehna. Bayburtan kardeşim soruyor. Diyor ki, yani süs olarak, nazar boncunun süs olarak takılmasını. Çünkü çoğu insan bugün diyor ki biz sadece bunun fayda ve zarar vermeyeceğine inanıyoruz zaten. Fayda ve zarar Allah'tandır ama biz sadece bunu beğeniyoruz. Renkli böyle, süs olsun diye. E, diye takıyoruz diyor bunu. Süs olsun diye takmak da caiz değil, helal değildir. Çünkü bu kendisiyle Allah'a şirk koşulan şeylerden bir tanesi. İnsan bununla Allah'a şirk yani o şirk koşanların amelini ve onların itikadını beslemediğini söylese bile. Biz bunu genelde zaten tasdik etmiyoruz da. Böyle bir şeyi tasavvur etsek. Evet gerçekten bu adam nazar boncuğunu nazardan korunmak için değil de sadece o boncuğu çok sevdiği için takıyor olsa bu kimsenin yaptığı da helal değil. Çünkü bu yaptığı işte en azından en azından Bu işi, bu, bu boncuğu Allah'a şirk koşarak takanlara zahiri surette bir benzeme vardır. Bu benzeme de haramdır. Bu en azından. Bunun yanında başka bir sürü mersedet var. Dışarıdan bunu bakanlar bu kimsenin de bunu bu itikatla taktığını zannederler. Ve bu bunu takmak insanlar arasında yayılır. Böyle yapar, Eğer birileri böyle yapmaya devam ederse tevhid sahibi kimseler insanları bu şirkten sakındıramaz hale gelirler. Çünkü sen her birine sakındırdığında adam der ki ya ben bunu onun için takmıyorum süs için, süs için takıyorum. Bu sefer bu münkeri izah etmek için inkar etmek için ortaya atılacak kimse tereddüt eder. Acaba şimdi bunu takmış ama süs mü diye takıyor? Yoksa nazarlık diye mi takıyor? Bütün bunlar olmasa da en azından zahiri olarak <gülüyor> bu haramı bu şirki işleyenlere bir benzeme olması sebebiyle hasebiyle bunun haram olmasına yeterlidir. Caiz değildir. Yani. Hocam bir saniye soru var ben. Bu soru. Allah üzerine vallahi billahi şeklinde yemin edip yemininden dön, dönmenin günahı nedir? Demiş? Yemininden dönme? Dönmenin günahı. <gülüyor> Şunu acaba demek istiyor belki arkadaş. Bu, bunun, bunun, günah, bunun büyük bir günah olduğu çok önemli. Yani bu insanın yaptığı işte Allah'ın adını zikrederek, Allah'ı da bu işin içine katarak, onu tazimen onun azametine, büyüklüğüne itimat ederek sözünün kabul edilmesi veya sözünün tasdik edilmesi için bunu yapıyor da sonra bu adam bu söylediği şey yerine getirmiyor veya bu sözü yalan yere söylüyorsa bu imanın kardeşlerim Allah subhanahu teala iman etmenin, ibadet etmenin temeli Allah'ı tazim etmek. Böyle yapan kimsenin kalbinde Allah'ın azametinin, Allah'ın büyüklüğünün çok az olduğunun delilidir. Ve çok büyük günahlardan bir, bir, bir büyük günah olur. Burada kardeşimizin, ben zannediyorum Soru aklına şuradan gelmiş. Böyle değilse de yer gelmiş söyleyelim fayda olsun. Burada denildi ki küçük şirk sahabenin sözünde küçük şirk büyük günahlardan bile daha büyük bir günahtır. Sahabenin buna değerlendiren sözlerinden bir tanesi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki benim Allah adına yalan yere yemin etmem Allah'tan başkası adına doğru olarak yemin etmemden daha iyi. Allah adına yemin ediyorum ama yalancıyım. Yani bu yalanına Allah'ın adını katarak yalan söylüyor. Bu nasıl bir şey? Azim bir günah. Bunu işleyen kimsenin kalbinde göğsünde Allah'ın azamet, Allah'ın taziminin çok az olduğunu belki olmadığına delildir. Eğer yoksa bu küfür demek. Diyor ki böyle yapmak Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmekten daha hafiftir, daha ehvendir. Neden? Çünkü birincisi... Allah adına yalan yere yemin etmek çok büyük bir günah. Ama Allah'tan başkası adına doğru yere yemin etmek bunun hükmüne şirk. Hem de küçük şirk. Bu küçük şirkin ondan daha büyük olması demek ki küçük şirkin büyük günahlardan daha büyük bir günah olduğunu gösterir cins olarak. Hocam. Buyurun. da yani kardeşler isimler diye. ikinci olarak da bir sorumuz daha var. Genellikle biz bu olayları anlattığımızda bize delil olarak e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cev, işte zırhını çıkar cevşen tak e, diye uydurma bir şey var. Onu geçiyorum. Bundan ilgili biraz bilgi verebilirseniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zırhını çıkarıp cevşen takması bu hadise bu, bu sadece cevşenlerin içinde yazan bir şey. Yani onu icat eden adam oraya yazmış. Bir de bilmem bir şey Birinin bir kitabından onu aktarıyor. Bu yani orada anlatılan şey sadece bu vehmi olan sebeplerin ispat edilmesi değil, kevni olan sebeplerin de terk edilmesine davet var orada. Olan, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zırh giymesi beladan, işte savaş oktan, kılıçtan korunmak için Allah'ın kainatta sebep olarak takdir ettiği bir şey. Bu kısanın batılı olduğu açık. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında Bir değil iki tane zırh vardı üzerinde. Bir değil iki tane. Yani peygamberimizin Allah'a tevekkül ve itimatla beraber kevni sebeplerden meşru olanlara sarılması, bunları yerine getirmesi böylesine şiddetliydi. Bir değil iki tane zırh vardı. Yani memlekette o at işte atmalı gibi, buğday başağı gibi bunun dışında o kadar çok şey var ki hatta bu şunu okurken aklıma geldi. Bu Emrah'ın ebni Hüseyin'in rivayetinde adamın kolunda ne var? Sarıdan yok. Sarıdan bir halka var. Sarı sarı. Bakır gibi bir şey. Bu memlekette arkadaşlar tevhidle ve tevhid ehliyle muharebe etmede en azılı olan bir cemaat bu memlekette ve dünyada tevhidin ve onun ehlinin aleyhinde kitaplar yazan dağıtan basan en azılı cemaat tarihlerden bir tarihte ben o zaman çocuktum. Bu memleketin yüzde doksan dokuzuna bu sarı halkadan taktırdı. Hatırlıyor musunuz? Gazeteyle bunu bedava dağıttılar ve memleketin yüzü... Herkesin kolunda bunlardan var. Yani adamlarda nasıl bir inat varsa demek ki bunu gördüler. Bizim tevhid, tevhide dair anlattığımızı. Yani tevhidin en ufak ayrıntısında bile ona düşmanlık etmek için bütün memlekete bunu ücretsiz dağıttılar. O sarı halkayı bütün insanlara taktırdım. Evet. <gülüyor> Stres beziliği gibi bir şey değil mi? Şöyle başındaki iki tane yuvarlak vardı. Hepimiz taktık değil mi oğlum? Yani bu küçük ayrıntıda bile bu tahsilatta bile tevhide muhalefet etmek için adamlar aman ya demiş ki mıknatıslı halkanın veya bazı doğal taşların tıp ve faydası ispatlansa yine takılamaz mı demiş kaideye göre takılabilir Yani bunun arkasında başka mefsedelerin olduğu işte böyle bir şey ortaya çıktığı zaman alimlere sorulması, danışılması lazım. Ama biz şimdi teorik olarak konuşuyoruz. Böyle bir şeyin arkasındaki mefsedeler göz ardı edilerek şimdi söyleyeceklerimi söylüyorum. Yani insanlar bunu takmaya başlarlar sonra bundan başka bir şeyler umarlar. Başka bir şey şunun gibi. Yani mesela şöyle diyelim. Şunu takmak şer'i bir sebep. İnsanda e, şok şiddetli ağrılar olduğu zaman mesela bir bant var. Yaka değil yok yakı değil ee, içinde böyle morfin gibi sakinleştiri şeyler olan bir mant onu yapıştırdığın zaman üzerine mesela o, o acıları dindiriyor taş maç mıknatısı demeyelim de onlara biraz karşı böyle işkilleniyoruz ama mesela bu bu bantı insanın üstüne asmasının takmasının eğer şer'i bir onda, onda sakınca yoksa şirk olduğu söylenmez burada bir takma var bir bantı asıyor ve bu, bu astığı bant bu adam üzerine yapıştırdığı bant adamın ağrılarını dindiriyor Ve bu tıbbi olarak tecrübeyle Allah'ın kainata koyduğu kevni şeylerle ispatlanmış ve aradaki ilişki de zahiri olarak izah edilebiliyor. Çünkü bu, bu bantın içerisinde bazı maddeler var. Bu maddeler deriye yapıştıktan sonra derideki gözenekler vasıtasıyla içeri giriyor. İçeri girdiği zaman o işte ağrıya sebep olan şeyleri tesir ediyor. Ve ağrıyı ortadan kaldırıyor. Bu küçük şirk olur mu? Hayır bu küçük şirk olmaz. Çünkü bu Allah'ın kevnen koyduğu bir sebebe sarılmaktır. Ama mıknatısların, taşların... Bunların bu şekilde zahiri olarak tespit edilebildikleri, bundan açıklanması, ispat edilmesi bu hayli zor bir mesele. Öyle bir şey ortaya çıktıktan sonra bile, bunların belki böyle bu şekilde izin verilmesi için önünde başka maniler engeller olabilir. Öyle bir şey olduğu zaman alimler ona bak, ne diyorlar bakmak lazım. Ama şimdi söylenenlerin birçoğu vehmi. Bu taşlarla alakalı söylenen şeylerin birçoğu vehmi. Mesela filanca taş stresi alıyor, baş ağrısını alıyor. Bu vehmi bir şey. Çünkü aradaki bağı adam bize izah edemez. Yani ne oluyor? Bu taştan havadan bir şey gelip başımıza mı giriyor? Değil. Ama örneğini verdiğim bu bantta zahiri izah edilebilir bir sebep var. Buyurun. Hocam bir şey uğur edinmek bir ameli veya takılan bir şey, uğurla aynı şey midir yani? Yok bunun aynı şey değil. Ama uğurla alakalı inşallah müstakil olarak bu tevhidle ve ilişkisi olan bir mesele. Allah'ın gene kainata koyduğu şey, sebeplerle ve vehmi sebeplerle ilişkili bir şey. İnşallah onunla alakalı müstakil baplar gelecek. Uğur ve uğursuzlukla alakalı. Şimdi, Şimdi ki muskaların üzerinde Kur'an yazıyor veya başka şeyler yazıyor. Mekke'nin müşrikler dönemindeki muska dediğimiz et teminme nasıl bir şeydi? yani? Yani bunların hepsinin üstünde yazı yoktu. Bazıları böyle ip, halka, boncuk, işte ne bileyim bir kemik parçası veya böyle bir şeylerdi. Şey evet evet böyle bir şeylerdi bazıların üzerinde de cinlerin, şeytanların isimleri, onlara sığınma, onlardan bir şey talep etme gibi şeyler yazılıydı. <gülüyor> Şimdiki muskaların bile birçoğunda böyle. Önümüzdeki dersin inşallah muskalarla alakalı olacak hususi olarak. Orada bu ayrıntılardan bahseder. Üzerine Kur'an yazıldığı zaman veya başka bir şey yazıldığı zaman durum nasıl oluyor? Bundan sonraki bapta inşallah müstakil olarak bundan bahsedecek. Yok <gülüyor> Yo, ne yazarsa yaz Bu söylenilen şeyle o adam ona e, ben, itikat ediyor yani. Ben güvendeyim dedi. Ben, ben güvendeyim ben. bu çok tehlikeli yani. ben söyledim, Atmıyor dedi. çıkan bir adam varmış. bakayım demiş. Evet evet. <gülüyor>